Geldik sürekli sorduğunuz o soruya. Hayalhanem bir yere bağlı mı? E, değil. Vallah mı? Valla değil. Belki vardır bağlı olduğunuz bir yer hani biraz düşünseniz. Ya vallahi bağlı değil. Hani hiç mi değil? Hiç mi? Ya hiç değil. Güzel kardeşim. Bir insan bir yere bağlı olsa ve bağlı olduğu yeri de söylemese acaba bağlı olduğu yere ihanet etmiş olmaz mı? Bizim bir yere bağlı olmamamız bir yere bağlı olmanın kötü olduğu anlamına gelmesin sakın. Öyle demiyoruz. Sadece bizim bağlı olmadığımızı söylüyoruz. Tabi bununla beraber ehl Sünnet bütün gruplarla görüşüyoruz. Hatta sürekli misafir ediyoruz. Allah'ın izniyle kürsümüzü paylaşıyoruz. Hatta ulaşamadığımız birçok yere onların ulaştığını gördüğümüzde inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. Çünkü Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri beyan ediyor ki İhlas ve hakperestlik ise bir müminin nereden ve kimden olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır. Yoksa yalnız benden ders alsın düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir yani olay şöyle aslında. E ben Alevi bir aileden geldim. Allah bu hakikatleri nasip etti elhamdülillah ve kendimi bildim bileli tek derdim iman hakikatlerinde açlığım oldu ve bu hakikatleri nasıl bir Allah'a iman ediyoruz, peygamber aleyhisselam onun özellikleri hususiyeti nelerdir? Yani Muhammedi tohum ekilmemiş acaba başka bir gönül kalmış mıdır? Ve bununla beraber insanların ihtiyacı olan, onların bu dünyadan serilmesini sağlayıp bir Rabbine daha çok yakınlaştıracak iman hakikatlerini onlara ulaştırmak oldu. Ve Allah'ın izniyle sürekli de böyle olmaya devam edecek. Bunun için de bu asırda en hızlı yol Elhamdülillah risale bulduk. Ve baktım ki yani benim gönül yangınımla, diğer arkadaşların gönül yangınıyla aynı gönül yangınını taşıyan birçok arkadaş gitgide gitgide aynı şeyin duasını etmeye başladı. Ve şunu gördük. Dua külliyet kesmedince kabule karin oluyormuş. Kardeşlere, arkadaşlara birer hatırlatmacı vazifesini görmeye çalıştık. Yani çok hakikatler vardı. Arkamızda bir derya, bir okyanus vardı. Yani Düşünün Kur'an'ın bir dersi olan Risale-i Nur bir de Kur'an-ı Kerim'in içindeki o derya denizler akıllara zarar. Risale-i Nur bize Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza yardımcı olduğu için Bediüzzaman Said Nursi Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti seniyesini anlamamıza yardımcı olduğu için bir kıymet oluşturdu bizde. Ve Risale-i Nur bizler için derin bir okyanus oldu. Bizler elimizi daldırıp o okyanustan bu derslerle yüzlerinize su serpiştik. Ama akıllı olan ve insaflı olan arkadaşın şunu demesini her zaman bekledik. Yahu bu adamların elinin daldırdı okyanus. Evet bizlerin okyanusu bulmamız lazım. Çünkü güneşin çıktığı yerde yıldızla yol bulunmaz ki. Bu yüzden bugüne kadar derslerde dinlediğiniz ne güzellik varsa ona aittir. Yani bir kusur varsa kesinlikle bize aittir. Yani zaten bir şeyi temsil edebildiğimizi düşünmüyoruz ama Etmeye gayret ediyoruz. Çok kusurlarımız vardır. İnşallah Allah affetsin, kardeşlerimiz olarak sizler de bizleri mazur görün. Yani yaptığımızda zaten bir Risale-i Nur dersi şöyle olamaz. Onun bir cümlesi belki saatlerce açıklamalar etsen yine kafi gelmez. Bizler bir fragman niteliği hükmünde ulaşamadığımız genç kardeşlere bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında bize sorarsanız bizim gibi kusurlu adamların, böyle yarım yamalak adamların hizmet edebilmesi bile başlı başına Allah'ın varlığının bir delili bir inayet tecellisi. Kim ehli Sünnet dairedeyse, yani kim Resulullah'ın ayak izlerine basıyorsa inanın bizleri zaten yanında bulacaktır. Yani dolayısıyla bizim nazarımızda e, bir ayrılık da söz konusu değildir. Nasıl ordu birken hava, karadeniz diye ayrılıkları vardır? Aynen öyle. Bizim de farklı bir metodoloji farklılığımız vardır. Çünkü ulaşmaya çalıştığımızdaki genç kesim kardeşler gerçekten Onların gönlüne, kalbine erişebilmek için onların tabiatlarını anlayıp, onlara saygı duyup bu Kur'an hakikatlerini saygılı bir şekilde onlara onlar gibi olan, bizim gibi yani biz de basit insanlarız, o kardeşlerim de öyleler, bizim gibi basit insanların ellerinden almaları bir nevi daha onlara ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Bu da bizim metodoloji farkımız belki oluyordur. Sadece şurası bazen üzücü oluyor hani biriyle konuşurken Müslümanım diyorum, iyi de kimlerdensin diyor. Yani nasıl kimlerdenim? E söylesene kime bağlısın? E Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bağlıyım. Tamam da kimlerdensin diye ısrar ediyor. E Ensardan olamam. Medine'de yaşamıyorum. E Kureyş'ten de olamam. Türkiye'de yaşayan Hz. Muhammed Ümmedin'den biriyim yani. Ve işin en acı kısmı da bunu edebiyat için kullanmak değil de yani onun ümmetiyim derken burmuzun direği sızlıyor mu? Buraya daha çok dikkatimizi vermemiz lazım aslında. Sen nereye bağlısın sorusundan belki zaman zaman haya etmeliydik ve bunun futbol takımı tutar gibi bir hale dönüşmesi seni de beni de üzmeliydi aslında. İşin üzücü kısmı konuşmalardan Resulullah Aleyhisselam'a bağlı olduğumuzu çözmüş ama bir alt bağlılığımız hep merak ediliyor ya. Yani olmayan yani lisansurdan beslenen resmi bir dernek olarak ama onu, böyle onu tatmin edecek cümle olmadan selamı bile kesenleri belki görüyorsunuz zaman zaman. E bu da bir mümin için gerçekten üzücü oluyor. Yani şurada bir tane bardan adam çevirip onun hak yola girmesine vesile olsak kucaklarda gezdiririz. Ama 40 yıllık affedersiniz 40 yıllık kaşarlanmış bir Müslümana oncumusun, buncumusun, süncumusun diye aramıza toalla set çekeriz. İşte burası göğünümüzü zedeliyor be kardeşim. Gelelim ikinci meseleye. Ya iyi de bu işler bedava yapılmaz yani. Siz nasıl yapıyorsunuz diyenler oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim yani ne kadar anlatırsam anlatayım yere tükürüğünün Geri dönüşün hesabını yapan insanlar bunu asla anlamayacaktır. İki çaylık bir çıkarı olmadan bir çayı karşıdakine ikram etmeyen adamlar, onlar ne kadar anlatırsak anlatırım bunu hiçbir zaman anlayamayacak. Ama biz buradan aklı selim, fikri selim, kalbi selim, ruhu selim kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz derdimizi. Bu işlerini götüren bir çekirdek ekip var. E bu çekirdek ekip zaten sürekli ihtiyaçlarını giderip, buranın şu faturasını, şu yunu, bu yunu çok altlarına yatan, elhamdülillah fedakar arkadaşlardan oluşan bir ekip. Bunun yanında bu davaya gönül veren takipçi arkadaşlar da görüyor ve sürekli elhamdülillah yani şu eksiktir, bu eksiktir yani onları yapmaktan da geri durmuyorlar. E bunun yanında Buradaki ekip yani buranın işlerini yürüten ekip ki burası bir ekip şahsı manevisiyle dönüyor, bir kişiyle değil, bir istişare ekibiyle dönüyor. Buradaki ekip kendi bardağını yapıyor, bilekliğini yapıyor, saatini, eşarbını, şünü bunu yapıyor ve bunları sürekli satışa sunarak hayalhanemin giderlerine elhamdülillah bir katkıda bulunuyorlar. Bunun yanında yaptığımız o neşeli kermesler, o kermeslerde hayal hayalhaneme katkıda bulunmaya devam eden başka bir proje oluyor. Ve hayalhanem büyük projelere girmek istediği zaman da Gerçekten de üstadımın fenaet, fedaet, taa bekâ bulsun düsturunu uygulayan buradaki buranın işlerini yapan yani burayı sahiplenen fedakar arkadaşların dünya cihetiyle canı da yansa o yükü kaldırmaya azmettiğini görünce işte gözlerimiz orada yaşarıyor. Gelelim üçüncü meseleye, hayalhanemin çıkardığı kitap meselesi zaman zaman soruluyor. Bir karıncaya basarken Basmamak için ayağını çeken bir insan, etrafında gördüğü insanların cehennemde yanmasına dayanamaz ve bunu istemez. Ve yani biz de Mersin gibi bir yerde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ki Mersin, bilet onda alsan Amerika gerçekten sefahat noktasında, haram noktasında daha doğru bir yer var mıdır? Çok zannetmiyorum açıkçası. Mersin'de sokaklarda sürekli yani Türkiye'de, dünyada birçok yerde ulaşamadığımız kardeşler aklımıza, hayalimize geldiğinde çok canımız yanıyor. Ve bu kitabı. Onlara ulaşmak için mesela filanca bir kitabı mine gidildiğinde oradaki kitle belki bizim kafede oturamayacağımız bir yerde görüşemeyeceğimiz bir şekilde ulaşamayacağımız bir kitle, ama onlara hitap eden bir cümleyle o hakikatleri ele aldıkları zaman işte o zaman Allah'ın izni inayetiyle bu hakikatlerin kaynağı olan Risale-i Nur'a intikal edebiliyorlar. Yani Risale-i Nur'a sevk etmeye çalıştığımız bir kitap ile. Meseleyi çözmeye çalışıyoruz açıkçası. Ve bu kitabında bütün telif gelirlerini hayalhaneme bağışlayarak hayalhanemin giderlerine bir katkıda da bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelelim dördüncü meseleye. Neden ismini hayalhanem? Bediüzzaman Hazretlerinin bizim yol istikametimizi çizen kilometre taşımız olan muazzam bir cümlesi var. Şöyle diyor: Gaye hayal olmazsa. Yani gaye hayal ürkü demek, mefkure demek. Bir kişinin gayesi, emeli, ulaşmaya çalıştığı hedef. gaye hayal olmazsa, nisyan yahut tenase edilse, yani unutulsa veya bildiğin halde yok gibi bir şey yaşansa, eshan enelere döner, senin zihnindeki dünyaya ait bütün fikirler bir benlik alır, etrafında gezer. Cümleyi baştan alayım. gaye hayal olmazsa, nisyan yahut Tenas edilse eshan enelere döner, etrafında gezer. Biz de enaniyetimiz etrafımıza gezip bizi aldatmasın diye önce kendi imanımıza, sonra diğer kardeşlerimizin gönlüne imanına ulaşabilmek adına bir gaye hayal kurmak istedik ve gaye hayalimizi de hayalhanem isminde sunduk ki ulaşmaya çalıştığımız insanlar hem o ismi yadırgayıp birden geri adım atmasın, hem de Bizim onlara ulaşacak bir adımımız daha olabilsin istedik. Onlara ulaşmak için hayalhanemi de Mersin'in en çok sefatinin en çok haramının döndüğü yerin tam göbeğine koyduk. Yani çoğu zaman birçok arkadaş ekmek almak için özellikle yazları belki dışarı çıkmak içinden gelmiyor. Yani çok fazla macera biliriz hakikaten. Böyle Yere bakarak yürüdüğünden dolayı neredeyse direğe çarpacak arkadaşların olduğu. Hatta bir tanesini hiç unutmam, bir eşya lazım oldu. Bizim iki kardeş foruma gittiler. Bir tanesinin gözü ciddi manada bozuk gözlük var, ötekisi cam gibi, kartal gibi görür nokta ateş. İşte Halil ile Yusuf onlar. Halil'in gözü bozuk, Yusuf kartal gibi maşallah. Foruma gitmek zorunda oldukları için Halil'in o muazzam bozuk gözlüğünü bizim efet akıyor. E Halil gözlüğü çıkarınca göz bozuk, Efe gözlüğü takınca göz bozuk. Yani dünya cihetiyle belki esprili ama ahiret ciyetiyle bizim için muazzam bir dua olan, bir fiili dua olan kardeşlerimizin bir hatırası da gerçekten bu oldu. Yani neredeyse İbrahim'in alevleri içinde cenab Allah'ın yakmadığı, O'nun rızasına koşmaya çalışan bir gençlik desek, herhalde çok daha abes bir şey söylemiş olmayız. Siz de bu kardeşlerinizden dualarınızı eksik etmeyin. Postacı Topal haberler doğru. Bana müsaade. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.